Kampanya Change.org Taksim Görele HES adresinde yer alıyor. Özel bir şirket tarafından planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin mevzuat nedeniyle iptal edilmesi üzerine şirket konuyu mahkemeye taşıdı. Şu anda dava süreci devam ederken yerel halk kampanyaya destek bekliyor. Yavuz Öztürk kampanyada kendisinin ve yöre halkının bu projeye neden karşı olduğunu çok sayıda nedenle açıklamış. Bunlardan bazıları şöyle. Görele çayı üzerinde yapılacak herhangi bir has projesi o bölgedeki iklim ve bitki örtüsünü olumsuz yönde etkileyecek. Akarsu yatağındaki suyun can suyuna dönüştürülmesi buharlaşmanın daha az olacak olması demek. Dolayısıyla yağış miktarını bariz bir şekilde etkileyecek. Daha kurak bir iklim oluşmasına neden olacak. Suyun azaltılmasıyla beraber balık popülasyonu da azalacak. Balıkların akarsu içindeki yukarı yönlü hareketleri kısıtlanacak ve aşamayacakları şelalelerle oluşacak. Özellikle kestane balcılığı yapan bu bölgede kestane balcılığı tehdit altında olacak. Çünkü buharlaşma azlığı kestane ağaçlarını olumsuz etkileyecek. HES bölgede Akmaz, Karagöl, Ketencik, Üvezli, Pinas, Savak gibi isimleri olan 20'den fazla göl oluşumu var ve yöre halkı sıcak yaz günlerinde bu gölleri yüzmek ve serinlemek için kullanıyor diyor Yavuz Öztürk ve bu nedenleri sıraladıktan sonra eklemiş. Biz devleti hep ABC planı var olarak biliriz. İhtiyaç olan enerjisi ise illaki çevre dostu farklı yöntemler geliştirilecek. HES yapılmış birçok bölgede iklim ve bitki örtüsünün değişmesinden ötürü köylüler bariz ekonomik kayıplara uğradı deniyor kampanyada. Siz de imza vermek isterseniz change.org Taksim Görele HES adresine ziyaret edebilirsiniz. Bir diğer HES kampanyası da bu sefer Doğu'dan Van'dan Van'ın Erciş ilçesinde bulunan dereler üzerine yeni HES yapımı için çalışmalar başlamış. Zilan deresinde 5. HES planlanıyor ve bu planın iptal edilmesi için Change.org Taksim Zilan HES adresindeki kampanyayı başlatan Hamit Aydın. Yanlış politikalar sonucu oluşan iklim değişikliğinin de etkisiyle Doğası yeteri kadar zarar gören ülkemizin elinde kalan elde yememiş güzellikleri muhafaza edilip korunmalı diyor. Erciş'te Zilan Deresi ve Deliçay su kaynakları var. Zengin su kaynaklarına sahip olan bu bölgeler tarım ve hayvancılık için ideal. Halkın tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyleyen Hamit Aydın, yeni HES ve barajlarla doğanın zarar göreceğini, tarım alanlarının yok olacağını, insanların göç etmek zorunda kalacağını söylüyor. Dolayısıyla siz de bu kampanyada HES'e karşı çıkmak ve Zilanlılara destek olmak isterseniz change.org.taksim zilan.hes adresinde kampanyayı yapılabilirsiniz. İzmir Çeşme'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan orman yangınları sonucu yanan alanlara sakız ağacı dikilmesini talep eden bir kampanya başlatıldı. Change.org.taksim sakız ağacı adresindeki kampanyayı başlatan Canan Turle. Diyor ki bir zamanlar bu alanlarda yüz binlerce sakız ağacı varmış. Yanan makiliklerin birçoğu zaten eskiden kesilen yabani sakız ağacı makisiydi. Yanan bu bölgelerde sakız ağacı dikim kampanyası başlamalı diyor. Yunanistan'daki sakız adasının yılda 100 milyon euronun üzerinde sakız ihraç ettiğini ifade eden Canan Turle kampanyada ayrıca şu ifadeleri yer vermiş. Çeşme'de de yerel yönetim desteğiyle kısmen sakız üretimi başladı. Yetiştirme teknikleri biliniyor. Kesinlikle sadece bu bölgede ve Yunanistan'ın sakız adasında yetişen bu ağaçlar yeniden çeşmeye kazandırılmalı. Sakızın faydaları anlatılmayacak kadar çoktur. Özel bir rüzgar yüzünden bu bölgede yetişir sakız ağacı. Dünyada başka yerlerde yetiştirilmeye çalışılmışsa da başarılı olunamadı. Ve sakızın tekeli Yunanlılara kaldı diyor. Kampanyayı desteklemek isterseniz change.org.taksim sakız ağacı adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu hafta bir de güzel haber geldi. 18 Ağustos 2019 tarihinde İzmir'in Menderes ilçesine çıkan orman yangını sonucu yok olan 5000 hektar alanda ağaçlandırma çalışmalarına sonbaharda başlanacak. Yangının ardından İzmir Hava Durumu sosyal medya ekibinin başlattığı ve 130.459 kişinin imzaladığı kampanyada böylece başarıyla sonuçlanmış oldu. Kampanyayı başlatan ekip imza atanlara güzel haberi şu şekilde duyurdu. Yangın sonrası alanın tekrar ağaçlanıp eski haline gelebilmesi için sizlerden imza toplayıp bu isteğin ne kadar büyük olduğunu göstermek istedik. Gerçekten güzel bir sonuç elde ettik. Tam 130 e aşkın imza topladık. Bu imzaların elbette bir faydası olacaktı. Yanan yer temizlendi ve dikime hazır hale geldi. Sonbahar mevsimiyle birlikte dikimler başlayacak. Bu kampanyayı imzalayıp imzalattıran herkese canı gönülden teşekkür ederiz. Bu başarı herkesin başarıyla sonuçlanan kampanyaya Change.org Taksim Menderes'e ağaçlandırıyoruz adresinden ulaşıp Kampanyadaki gelişmeleri buraya nasıl gelmişler? Bu kampanyayı nasıl geliştirmişler? Bunların bütün hikayesini özellikle güncellemeler bölümünde görmek ve insanların yaptıkları yorumları okumak mümkün. Ben Uygarız Esmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği